Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel 95.0 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği programı bugün her ayın orta e, tarihlerinde olduğu gibi e, hukukun takdimiyle devam edecek. Aynur Hanım'ın mazereti var. İbrahim Aycan arkadaşımız bu programı ve e, takvimi hazırladı. O sunacak. Arada sırada birlikte konuşacağız. Ee, hakikaten bu e, Mayıs ayı ile ilgili İbrahim Aycan arkadaşımızın hazırladığı takvimi izlediğimizde e, nasıl olağanüstü dönemler yaşadığımızı ve ülke tarihinin nasıl olağanüstü bir siyasi ve hukuk tarihi olduğunu görüyoruz. E, şimdi sıra söz İbrahim ajan arkadaşımıza. Evet Bahri Bey üstadım saygılarımız sunuyorum. İzleyicilerimize sevgilerimizi sunuyorum. Bugün yine dop dolu bir hukuk takvimi var. Meşhur bir söz vardır. Tarih tekerrürden ibaret diye. Bu uzun takvimi incelediğimizde tarihte yaşanmış olayların tekrar ve tekrar yeniden yaşandığını bir kısır döngü gibi devam ettiğini görüyoruz. Ama insanlığın gelmiş olduğu Medeniyet seviyesini de düşündüğümüzde artık tarihin tekerrür etmemesini dileyerek programımıza başlamak istiyorum ben. 1048 yılından başlamak istiyoruz. Her programda olduğu gibi yine bir filozofla başlıyoruz. Filozoflar tarihin en eski devirlerinden itibaren sosyal bilimlerin, özellikle sosyal bilimlerin ve aslında tüm bilimlerin merkezinde yer alan bir alan, felsefe. Bundan. 2000 yıl önceki, 3000 yıl önceki, 1500 yıl önceki filozofların tamamı neredeyse hem kimyager hem fizikçi, hem tıp alanında uzman insanlardan oluşuyor. Felsefe dolayısıyla diğer bilimlerden ayrı değil. Teknik anlamda hukukun yaratıldığı ve bir belki de bilim olarak kabul edildiği döneme kadar felsefe ile hukuk iç içe. Bu yönüyle felsefecileri muhakkak en başa koyuyoruz her programımızda. Ömer Hayyam doğdu. Hem şair, hem filozof, hem matematikçi, hem de astronom idi. Ömer Hayyan'ı e, genelde paylaşamazlar. E, herkes birden fazla, İranlılar e, kendileri sahiplenirler, Türkler kendileri sahiplenirler. Birden fazla millet e, kendi e, ülkelerinden çıktığını iddia eder. Hatta doğum tarihleri, ölüm tarihleri de çok fazla karıştırılır. Ama bundan bir yıl, bin yıl önceki insanların hangi tarihte doğduğunu, hangi tarihte öldüğünü net olarak tespit etmek zor olsa da Mayıs Ömer Hayyam'da başlamış oluyoruz değerli üstadım. Evet yani ben bir kelime bir cümle ilave edeyim hakikaten bu Ömer Hayyam aslında İslam'da devrimi ve değişimi yaratan ilk insan olarak kabul bile edilebilir ve nizam Mülk o zaman Büyük Selçuklu İmparatorunun en bilinen meşhur Sadrazam ı nizam -ı Mülk Kendisi aslında İranlı ve işte Hasan Sabah bunlar aynı dönemin insanları ve sanıyorum aynı okullardan, medreselerden eğitim görmüş üç önemli isim. Bahri Bey üstadım tarihin yapraklarını hızlıca çeviriyoruz ve Osmanlı Devleti'ne geliyoruz, Türkiye'ye geliyoruz. Bugünkü adıyla Danıştay olan Şuray Devlet kuruldu. Şuray Devlet'in e, kısaca görevi devlete karşı açılacak davalarda en üst denetim merci olması, devlet organlarını denetleyen bir birim olması e, ve danışmanlık görevi üstlenmesi idi. Bugünkü yetkileri de paralel bir e, kurum idi. E, şimdi başka başka yetkileri de var. Bunu da kısaca belirtmiş olalım. Türkiye'deki en önemli yargı kurumlarından birisi Danıştay. 1871'e geliyoruz. Korsanlık ve denizlerde haydutluğu yasaklayan Washington Sözleşmesi imzalandı Mayıs ayında. Hemen 1871'de yine Paris Komünü var. Nafaka hakkı tanınmış. Nafaka hakkı bugün de çok tartışılan bir konu Türkiye'de. Medeni kanun çerçevesinde çok tartışılıyor, güncel ve can yakıcı bir konu aslında. 1950'lerde uluslararası sözleşmelerle garanti altına alana, alınan bir hak. Ama bu hak Paris Komünü'nde 1871 yılında tanınmış. Bunu belirtmek isterim. Evet, 1876'da yine Osmanlı Devleti'nde basına sansür uygulaması başlatılmış. Abdülhamit dönemine tekabül ediyor sanıyorum. Ve o günden beri de Türkiye'de basına sansür hep devam etmiş. Hukuk takmini incelediğimizde her ay bu konuda çok fazla günden başlığı oluyor değil mi Bahri Bey Üstadım? Evet, tarihin tekerrürüne ilişkin başta yaptığınız değinme hemen kendisini burada hatırlattı. Evet. 1888 yılına geliyoruz. Brezilya'da kölelik kesin olarak kaldırıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde biliyorsunuz bir süre daha önce kaldırılmıştı. 1800'lerin başından itibaren ortaya çıkan gelişmeler sonucunda Brezilya'dan daha önce kaldırılmıştı ama oradaki e, değişikliklerin yansıması herhalde Brezilya'ya da gelmiş ki 1888'de tamamen kaldırılmış oldu. Evet Mayıs ayında en önemli başlıklarımızdan bir tanesi 1 Mayıs biliyorsunuz işçi bayramı emek ve çalışmanın değerini tarih boyunca bilmeyen idarelere karşı devletlere karşı başlatılan hareketlerin sonucunda artık Bugüne geldiğimizde evrensel bir kutlama gününe dönüşen 1 Mayıs'ın doğduğu tarih resmi olarak ilk kutlamasını 1890'da yapıldığını kaydediyor ansiklopediler. Ancak bundan daha önce Avustralya'da 1856'da da bir yürüyüş düzenlenmiş. Burada bir günde 8 saat çalışma hakkını kazanmak için işçilerin başlatmış olduğu bir hareket var ve 1890'da Amerika Birleşik Devletleri'nde başlıyor bu hareket. Yani dünyanın bugün en kapitalist ülkesi dediğimiz Amerika'da gelişmiş bir hak bu. Ve Amerika'nın tamamını vahşi kapitalist olarak biliriz biz. Oysa ki çok önemli işçi hareketleri olmuş ve bütün dünyayı da etkilemiş sizin bu konularda açıklamalarınız olacaktır. Bu hareketlerin Amerika'da başlaması normal çünkü sanayinin geliştiği, işçi sınıfının geliştiği, bir e, coğrafyada ancak bunlar olabilirdi. E, belki de Türkiye'deki e, 1 Mayıs tarihleri açısından 1976'yı Diskin Taksim'de düzenlediği ilk büyük katılımlı e, kutlamayı sana, e, sayabiliriz. 1977 işte 33 kişinin ezilerek ölmesiyle sonuçlanan e, ciddi bir e, provokasyon e, sonucu ee, olağanüstü güzel başlayıp e, büyük bir acıyla üzüntüyle biten 1977 bir Mayıs var yine Diskin düzenlediği Taksim'de 1978 tam bir bayram havasıyla kutlanmıştır. Daha sonraki dönemde de e, yasaklamalar geldi. Mesela Beycan'ım İstanbul'da sokağa çıkma yasağına rağmen çıktı ve kutlamalar yaptı. Bir kısım sendikalar İzmir'de kutlamalar yaptı ve daha sonra da yasal olarak e, Türkiye'de 1 Mayıs bayram e, olarak kutlanılmaya başlandı. Evet. E, 1978'den itibaren Taksim'de kutlamalar kaldırılmıştı değil mi Bahri Bey? 76, 77 77 işte 33 kişinin öldüğü 78 çok büyük katılımlı gerçek bir bayram havasıylaydı. Sonra yasaklamalar oldu ee, efendim e, işte bir kısmı İzmir'de kutladı, bir kısmı mesela beyecanlılar Mert sokağa çıkarak bir Mayıs'ı kutlamakta ısrar ettiler. Ee, daha sonra e, yani Recep Tayip Erdoğan zamanında da bir Mayıs kutlamalarına izin verildi taksimde, ama sonra tekrar yasaklandı. Yani yasaklama tarihi. 78'den sonra diye diyemeyiz. Değişik aralıklarla yasaklamalar tekrar izinler verildi. Evet. En son 2010 yılındaydı sanıyorum Taksim'de kutlama. Bir defa yapıldığını hatırlıyorum ben son yıllarda. Evet. evet. Tabii resmi olarak aralarda evet. tabii ki kısmi olarak Taksim'e girebilenler yahut da seremonik kutlamalar yapılmasına izin, e, izin verilmişler. Evet. Aslında izin verildi evet. Türkiye'de de ilk defa İzmir'de kutlanmış bir Mayıs 1905 sanıyorum ve 1923'te resmi olarak kutlanmış. Daha sonra Takril-i Sukun Kanunu çıkarıldıktan sonra kutlamalar yasaklanmış. Evet. Evet Bahri Bey Üstadım. Birinci Balkan Savaşı'na geçiyoruz 1913. Balkan devletleriyle Türkiye arasında biliyorsunuz büyük bir savaş oldu iki defa 1913 ve birinci Balkan Savaşı'ndan sonra ikincisi 14 mi olmuştu Yahut da aynı tarihte mi olmuştu Üstadım onu tam hatırlayamadım ben ama birinci dünya birinci Balkan Savaşı sonunda Balkan devletleriyle bir Londra Anlaşması imzalanmış takma giren başlıklardan bir tanesi bu 1919'a geçiyoruz şura'yı Saltanat yani padişahın danışma organı Yahut da Bakanlar Kurulu diyebileceğimiz tüm yetki Padişah Atatabi. İngiliz mandasının kabulüne karar vermiş 1919-26 Mayıs'ında. 19 Mayıs 1919'da ne olmuştu? Mustafa Kemal Samsun'a çıkmıştı ve bugün 19 Mayıs bayramını kutluyoruz. Mustafa Kemal'in Samsun'a çıktığı ülkeyi kurtarmak için hareketi geçtiği tarihten bir hafta sonra Saltanat Şurası toplanmış ve İngiliz mandasının kabulüne karar vermiş. Herhalde olacaktı. Bu Türk tarihi açısından çok önemli bir karar idi, ancak kadük kaldı ve uygulanamadı. Anadolu hareketi, Kuva Milliye hareketi bu kararı yırtıp attı ve Türkiye Cumhuriyetini kurdu. 2 Mayıs 1920'ye geliyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisinde Büyük Millet Meclisi icra vekillerinin sureti intihabına dair kanun kabul edildi. Yani Büyük Millet Meclisi kurulduktan sonra meclis hükümeti dediğimiz sistem uygulanmaya başladı. Ve 20... Bakanlar Kurulu icra vekilleri. Evet. 23 Nisan 1920'de meclis kuruldu. Hemen iki hafta sonra 2 Mayıs'ta Bakanlar Kurulu'nun nasıl oluşturulacağına dair bir kanun çıkarılmış ve meclisten gizli oylamayla çoğunluk oyuyla bakanların ayrı ayrı seçilmesine karar verilmiş. Bugünkü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yahut Geliştirilmiş parlamenter sistem tartışmalarına bir ışık tutacak başlık diye düşünüyorum Bahri Bey üstadım. Evet, evet. 3 Mayıs'ta hemen bir gün sonra Celalettin Arif Bey ilk Bakanlar Kurul toplantısından hemen sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Adalet Bakanı olarak atanmış. Daha sonra tabii kendisi hakkında ölüm kararı verilmiş İstanbul hükümeti tarafından ve divani divanı harp dediğimiz mahkeme tarafından kendisi hakkında ölüm kararı verilmiş bu Ankara'da görev alan birçok kişi hakkında karar veren bir mahkemeydi. Evet arkasından zaten e, notlarınızda e, Mustafa Kemal ile ilgili 11 Mayıs 1920'de 24 Mayıs 1920'de de tevzi e, Çakmak'la ilgili Divana Har e, idam cezası kararları veriyor ve onaylanıyor arkasından Hatta 9 Mayıs 1921'de Çerkez Ethem'le ilgili de idam kararı var. Evet, evet. yukarıda bahsettiğimiz Şuray Saltanat'ın İngiliz mandasını kabul etme kararını reddedenler hakkında verilmiş oluyor esasında bu idam kararlar divanı tarafından. Evet, evet. 1921 yılına geliyoruz. Yine bir idam kararı var. 24 Mayıs 1921'de Ankara'ya Hintli Müslümanların temsilcisi gibi gelen ve Mustafa Kemal'i öldürmeye çalışan bir casus olduğu anlaşılan Mustafa Sagir idam edilmiş. Tabii bu idam kararını Osmanlı Devleti yani İstanbul Hükümeti değil Ankara Hükümeti yahut da o dönemki yargı organları vermiş. Yine 1925 yılında başka bir idam var. 5 Mayıs 1925 Yunanistan'daki Ermeni komitecilerinin Mustafa Kemal'i öldürmekle görevlendirdikleri Manok, Manukyan Ankara'da idam edilmiş. Bu dönemlerde çok sayıda idam var biliyorsunuz. Cumhuriyet kurulduktan sonra vatana ihanet suçlamasıyla yargılanan birçok kişi idama mahkum edildi. Yahut da yargılama yapıldı. Bunu önceki ayın takviminde geniş geniş konuşmuştuk. 1926'ya geliyoruz. Bugün 19 Mayıs demiştik. 19 Mayıs'ın farklı farklı... İsimleri vardı bundan önce 1926 yılında ilk defa Gazi günü olarak kutlanmış Samsun'da. 1935'te Atatürk günü olarak resmi olarak kutlanmaya başlanmış 19 Mayıs. 1938'de bir kanun çıkarılmış, Ulusal Bayram ve Tatiller hakkında kanun ve Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanmış. Daha sonra 1981'e geldiğimizde 12 Eylül'den itibaren, 12 Eylül darbesinden sonra çıkarılan kanunla 19 Mayıs günü Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı olarak kabul edilmiş. Bugün itibariyle bu isimle kutlanmaya devam ediliyor. 1926 yılına geliyoruz. Fransa Türkiye Dostluk ve İyi Komşuluk Sözleşmesi imzalanmış. Cumhuriyet kurulduktan sonra birçok ülkeyle sürekli dostluk ve iyi komşuluk sözleşmeleri imzalandı. Bunların ilki yanlış hatırlamıyor Ermenistan ve Afganistan ve akabinde de bir yıl sonra Rusya ile. Yapıldığını hatırlıyorum. Yeni kurulan cumhuriyet, yeni kurulan devlet çevresiyle uyumlu dostluk içerisinde yaşamayı taahhüt eden sözleşmeler imzalamışlar. Fransa'yla da bu çerçevede bir sözleşme imzalanmış. 1927'ye geçiyoruz. 28 Mayıs Lozan Barış Anlaşması'nda 150 kişilik bir liste var idi. Bu 150 kişilik liste için daha sonra Türkiye Cumhuriyeti bir af kanunu da çıkarmıştı. Yüzelliklerin affı diye. Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen bir kanun ile bu kişilerin vatandaşlıktan ıskatı hakkında bir karar alınmış. Yani vatandaşlıktan düşürülmüşler takvimize giren bir başlık bu. Evet, yine 28'lerde Türkiye-Afganistan dostluk anlaşması tazelenmiş. İtalya-Türkiye tarafsızlık ulaşma adli çözüm anlaşması yapılmış. 1928'e geçiyorum hemen. Asgari ücret belirleme yöntemi sözleşmesi 1 Mayıs başlığını konuştuktan sonra bu asgari ücretin de düzenlendiğine dair bu başlığımız çok önemli. Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından kabul edilen bir sözleşme 20 30 Mayıs 1928 tarihinde kabul edilmiş. Asgari ücret nasıl belirlenir? Bunun yöntemlerini yazmışlar ve daha sonra Türkiye Cumhuriyeti bunu 1973 yılında Kabul etmiş ve yürürlüğe girmiş. Aradan neredeyse 40 yıl geçti, 40, 45 yıl geçtikten sonra 1928'de yine millet mektepleri açılmış, buna ilişkin kanun kabul edilmiş. Millet mektepleri köy enstüllerinin temellerini oluşturan mektepler idi. Daha sonra ismini de değiştirildi ve 1950'lerde de kapatıldı, işlevsizleştirildi. 1929 yılında bir af kanunu var, kabahatlerin affına dair bir kanun var. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde sürekli afkanunları var Bahri Bey üstadım biliyorsunuz. Evet. Siyasi gelişmeler, siyasi gelişmeler nasıl seyrederse ona göre bir afkanu yahut da yeni olağan dışı mahkemelerin kurulması süreçleri yaşanıyor. 1929'da de ben buna benzer bir durum olmuş. Yine 1929'da Ticaret Kanunu kabul edilmiş. 1930'da Askeri Ceza Kanunu kabul edilmiş. Bu kanunlar Türkiye'de en güçlü kanunlar. Hukukun temeli kabul edilen ana kanunlar. Askeri ceza kanunu biliyorsunuz 100 yıllık bir geleneğe sahip ama askeri mahkemeler bundan 5-6 yıl önce kaldırılmış gibi. O askeri mahkemelerin, askeri idare mahkemelerin görevleri, idare mahkemelerine, ceza mahkemelerinin görevleri de yargıtaya ve diğer ceza mahkemelerine devredilmişti. Bu konuda çok önemli diye düşünüyorum. Ticaret Kanunu 1950'lerde de tazelenmişti değil mi Bahri Bey Ustadım er Hırç tarafından? Evet, e, Erseş e, Ticaret Kanunu'nun ilk yapıcıları hatta sonra e, Fikir ve Sanat Eserleri yasasının da tamamiyle metni yazan kişi Erseş, e, Ankara Hukuk Fakültesi öğretim üyeliği yaptı. E, hatta Hırç'ın e, Fikir ve Sanat e, Eserleri e, yasasıyla ilgili önce bir kitabı var, sonra bu kitap olduğu gibi kanunlaştı, e, kanunlaştırılmıştır. Fikri Say diye yaptığı, yazdığı kitaptaki maddeler aynen kanuna geçirilmiştir. Onun için girişin bizim hukuk tarihi açısından e, önemi çok büyük. Ama baktığımızda Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra zaten arda arda gelen temel kanunların iktibası var. İşte 1926'da medeni kanun Borçlar kanunu İsviçre'den alınmış ee, Türk ceza kanunu yine o tarihte İtalya'dan alınmış ee, işte eski daha liberal zanerli yasası diye kabul edilen kanun ama askeri e, Alman ceza Kanunu'ndan, askeri ceza Kanunu'nun Alman ceza Kanunu'ndan alınması da çok enteresan bunun da tarihi sebepleri var ama bu bu şimdi buraya sığmayacak. Bunlar e, temel kanunlar. Evet. evet, takvimin yapraklarını çevirmeye devam ediyoruz. Kısa kısa geçiyoruz çünkü çok uzun notlarımız var. Bu notların tamamını bitirmemize imkan yok. Ancak daha detaylı bilgi almak isteyenler hukukbook.com, hukuk takvimi kategorisinden daha detaylı bilgilere ulaşabileceklerdir. 1932 yılında Al Capone vergi kaçırma suçundan hapse atılmış. Ünlü mafya babası biliyorsunuz. Vergi kaçırma suçundan alınmış ama yani insan öldürdüğü için yahut da başka ağır eylemleri sebebiyle değil. Amerika'da herhalde vergi kaçırma suçu yani ağır suç olarak bilinir. Bizim tarafımızdan da tesadüf olmasa gerek. 1932 yılında yine önemli bir idam kararı var. Adana Ağır Ceza Mahkemesi Ağır Dağ bölgesindeki ayaklanmalara katılan 34 kişiyi idama mahkum etmiş. 1933 yılına geliyoruz. Almanya'da 1 Mayıs günü tatil ve bayram ilan edilmiş. U Ulusal işçi günü ilan edilmiş. Bunun Naziler yaptı. Ama büyük bir gökemli kutlama yapılmasına rağmen hemen ertesi gün sendika merkezleri işgal edilmiş ve bütün sendika liderleri tutuklanarak sendikalarında mal varlıklarına el konulmuş. Almanya'da herhalde Nazizmin yükselmeye başladığı en önemli tarihlerden birisi bu olsa gerek. Daha sonra da savaş olmuştu diyorsunuz. 1940'lara doğru gelinen aşamada nazizmin yükselmesi. Yine 1933'te hemen ertesi gün Nazi'de naziler tüm muhalefet partilerini ve hareketlerini yasaklamışlar. Sendikaların kontrolünü ele geçirdikten sonra fırtına birlikleri ve polis sendika ofislerini basmış ve terörist muamelesine tabi tutulmuşlar. Bağımsız işçi temsilciliği sona ermiş ve Nazi partisi tamamen devleti ele geçirmiş. Tek parti diktatörlüğü başlamış. 1933 yılında hemen Türkiye'ye dönüyoruz. Sayıncığım çok enteresan değil mi? Mesela 1 Mayıs 1933 sizin notlarınızda Almanya'da 1 Mayıs günü tatil ve ulusal işçi günü ilan ediliyor. Nazi partisi tarafından ve onun desteğiyle Görkemli törenlerle kutlanıyor. 1 Mayıs 33'te. Ertesi gün tüm sendika merkezleri işgal ediliyor yine sizin söylediğiniz gibi. Ve var, mal varlıkları el konuluyor. Sendika liderleri kutlanıyor ve e, söylediğiniz gibi e, sendikaların e, kontrolünü ele geçirmesinin ardından fırtına birlikleri bütün e, muhalif partileri e, ve diğer Siyasi partileri kapatıyor. Çok enteresan bir e, tarihsel süreç. Aynı zamanda bu e, koki bakımdan da e, e, ilginç ilginç bir dönemi yansıtıyor. Evet, o dönemin Almanya kuşullarını bilenler herhalde bunu daha iyi analiz edeceklerdir. Bir gün arayla neden bu kadar birbirine tezat bir uygulamalar meydana gelmiş? Onu ayrıca yürütmek gerekiyor sanıyorum. 1933 yılında Türkiye'ye geliyoruz. Halen de Türkiye'nin en önemli üniversitesi diyebileceğimiz İstanbul Üniversitesi'nin yeni adıyla faaliyete geçtiği tarih 1933 ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi de halen Türkiye'nin en önemli hukuk fakültesi, en çok profesöre sahip ve en çok öğrenciye sahip üniversitesi ve fakültesi olarak eğitime devam ediyor. 95.0 açık radyoda Hukuk Güvenliği programında Hukukun takvimini İbrahim Aycanlı konuşmaya devam ediyoruz. Evet, değerli Bahri Bey üstadım, 1940 yılında İkinci Dünya Savaşı'nın tam başladığı zaman diliminde Türkiye'de bir kanun kabul edildi. Örfi İdare Kanunu. Yani bugünkü Türkçesiyle sıkı yönetim kanunu, olağanüstü hal rejimini öngören bir kanun. Bundan öncesinde de takriri sükun kanunu vardı elbette ki ama Türkiye'de bu kanun artık e, yerleşik bir hal aldı ve sonraki olağanüstü dönemlerde tamamen bu kanun taklit edilmek suretiyle olağanüstü hal rejimlerinin e, yönetimi gerçekleştirildi. Ne zaman Türkiye'de siyasal bir hareketlenme olsa bu kanundan ilham alınarak yepyeni uygulamalar ortaya konuldu. İkinci Dünya Savaşı koşullarında yaratılan bir kanun idi. Askeri muhtıralar, askeri darbeler ve arkasından gelen olağanüstü dönemlerde de bu 1402 sayılı Sıkıyönetim kanunu hep e, kullanıldı. Evet, ilginç olan şu ki olağanüstü hal dönemi sona erdikten sonra da bu kanunların yansımaları hep devam etmiş. Belki örneğin Demokrat Parti döneminde olağanüstü hal rejimi aynen devam ettirilmiş. Olağan bir hale geçilmesine rağmen, savaş bitmiş olmasına rağmen olağanüstü koşullar hep devam ettirilmiş. 1944 yılına geçiyoruz. Uluslararası Çalışma Örgütü. Genel konferansında bir bildiri kabul edildi, Philadelphia bildirisi. Burada çok önemli kararlar alındı ve insan haklarının emeğe saygının dünya çapında gelişmesi için bir milat oldu bu kararlar. Burada alınan kararlardan en önemlileri emek bir mal değildir. Şuna da dikkat çekmek isterim, artık dünya savaşı sona eriyor ve ondan sonraki baştan insan hakları sözleşmelerinin kabul edilmesi süreci de bir yandan başlamış oluyor. Dernek kurma ve ifade özgürlüğü vazgeçilmez olarak kabul edilmiş, yoksulluk bulunduğu yerlerde herkesin refahına yönelik bir tehlike oluşturur diye temel bir prensip konulmuş ve kamu yararı, işçilerin hakları, hükümetlerin insan haklarına saygılı olması gibi prensipler ilan edilmiş Filadelfiye bildirisi ile. 1949'a geçiyoruz. İstiklal Mahkemeleri Kanunu biliyorsunuz 1920'lerde çıkarılmıştı. Türk yargı sisteminden tamamen çıkarılmış 4 Mayıs 1949'da. Yani yaklaşık 30 yıl civarında yürürlükte kalmış İstiklal Mahkemeleri Kanunu. 1950'ye geçiyoruz. Avrupa günü. Şuman bildirgesinin yayınlandığı 9 Mayıs Avrupa günü olarak kabul edildi. Avrupa Birliği'nin kurulmasını ve ilk adımını oluşturan bu bildirge çok önemli 9 Mayıs Avrupa Günü olarak kutlanıyor. Aylime üstadım 27 Mayıs 1960 tarihine geliyoruz. Türkiye'de Türkiye'nin ilk askeri darbesi gerçekleşti. Kimileri buna devrim de derler biliyorsunuz ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 1921-24 anayasalarından sonraki 3. E, anayasası da bu askeri darbeden sonra kabul edilmişti. Daha sonra 1971 muhtarasından ve 82 ihtimalinden sonraki anayasal düzenlemelerle bugüne gelmiş olduk. Anayasa Mahkemesi de bu askeri darbeden sonra kurulmuştu. Bunu da dipnot olarak vermiş olalım. Tabii ki bu darbe sonrası e, mesela İstanbul Barosu'nun o zamanki yönetiminin yani devlen iktidarın da yargılamalarında bu vatan hainlerini hiçbir e, İstanbul avukatı temsil etmeyecek şeklinde bir açıklaması var. Yani bu bir savunma örgütüne yakışmayacak bir şey. E, buna rağmen 1960 darbesi sonrası yasada da yargılanan Celal Bayar Menderes Patihan Üçtü Zorlu, Refik Koraltan ve birçok e, hükümet yöneticisiyle ilgili e, başta Orhan Apaydın kardeşi Burhan Apaydın Hüsamettin Cindoruk gibi e, avukatlar Görev yaptı zaten olağanüstü bir yargılamaydı. Yargılama demek de mümkün değil. Ve sonrası bu yargılamalar sonrasında da Orhan Bey İstanbul Barosu'nun 1976-77 yılları arasındaki seçiminde hem liberallerin hem solcuların, komünistlerin, sosyalistlerin, sosyal demokratların desteğiyle İstanbul Barosu'nun yönetimine geldi. Çünkü orada yaptığı e, avukatlığın dik duruşu ve savunmanın e, dik duruşuyla ilgili tutumu, örnek tutumu e, hakikaten İstanbul Barosu'nda ve Türkiye'deki savunmada bir devrimin de başlangıcı olmuş oldu. Hemen darbenin ertesine geçiyoruz. 1962 yılında 22-23 Şubat, Şubatçıların affı gerçekleşmiş darbeden sonra bu darbeyi gerçekleştirenlere karşı muhalif tutum takınanlar oldu ve onlar onların bu eylemleri affedildi. Daha sonra tekrarladıklarında, aynı eylemleri tekrarladıklarında da affedilmediler ve bazıları idam edilmişti biliyorsunuz. 1968 yılına geçiyoruz. Deniz Gezmiş ve arkadaşları para cezasına mahkum olmuşlar. Sebep bir potos eylemi sadece Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'e tezahürat yaptıkları için bir ceza almışlar 1968'de. Evet 1968'de... 8'er er ay hapiste var değil mi? Hapis cezası er da var evet. 8'er evet, evet, ay hapiste 600'er lira da para cezası Evet 6 ayda hapis cezası almışlar. Bugün de can yakıcı bir gündem olduğu için... Tarihten bu dipnotu düşme gereği duyduk. Bugün de protosta eylemine katılanları başka başka suçlamalarla pekala cezalandırabiliyoruz. 68'de yine önemli bir karar var. Anıtların tarihi ve sanatsal önem arz eden binaları ve alanlarının etkin korunması ile ilgili bölgesel planlama kapsamında ilke kararları lahey tavsiye kararı olarak alınmış. Bu çok önemli bir şey. Tarihsel mirasın korunması anlamındaki önemli gelişmelerden birisi. 1969'da yine bir kısmi genel af ilan edilmiş. Af tarihine geçen önemli kanunlardan birisi. 1969'da başka bir olay daha var. Bunu söylemezsek geçemeyiz. Yargıtay başkanlığı yapan İmran Ökten çok önemli bir hukukçudur. Çok önemli eserleri vardır. Hem yargıçlık yapıp hem de devletten maaş alarak saat 9.5 arası çalışıp akşamları da kitap yazan, eser üreten çok kıymetli insanlardan birisidir. Onun vefatı var Mayıs ayında. Vefat ettikten sonra cenaze töreni yapılmak istenmiyor. Bunun çeşitli sebepleri var. Dinci gruplar tarafından cenaze töreni sabote edilmiş. İsmet İnönü işte saldırıya uğramış, Demirel kınamış gibi çok kötü hadiseler var. Hatta tarihe 2. 31 Mart vakası olarak geçmiş. Bu önemli hukuki kadar büyük, büyük bir saygısızlık yapılmış o tarihte dipnot olarak düşmek istedik. E, sebebi de yani İmran Öktem'in cenazesini engellemelerinin sebebi de biliyorsunuz adli yıl açılış töreninde Nurculuk aleyhine konuşma yapması. Bu nedenle de e, 3 Mayıs 1969 tarihinde Maltepe Camii'ndeki cenaze törenine kalabalık bir grup saldırıyor, engelliyor. Gün görevlilerinin işte cenaze namazı kılmasını e, önlüyorlar. O arada İmran'ı da çok ciddi bir tehlikeye e, maruz kalıyor. İmran Öktem ve diğer Yargıtay Başkanları'nın önceki konuşmalarının tamamını neredeyse incelediğimizde, bunları çok sık okuma yaparım ben, layıklığa çok özel bir vurgu yapılabilir. <gülüyor> Yargıtay'ın açılış törenlerinde Yargıtay Başkanları muhakkak layıkliğe ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temel prensiplerine özel vurgular yaparlardı. Bu sizin bahsetmiş olduğunuz nurculuk aleyhine beyanlar aslında layıklık çerçevesinde yapılmış açıklamalardı diye de söylemek isterim. 1971 yılına geliyoruz. Türkiye'nin çok önemli hukuk profesörlerinden Mümtaz Soysal tutuklandı. 18 Mayıs 1971'de ve bir buçuk yıl Mamak Cezaevinde yattı. 1972'ye geçiyoruz. Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Yusuf İnan maalesef idam edildiler, infaz edildiler. Hüseyin İnan, değil mi? Evet, Hüseyin İnan. 1972'ye geçiyoruz. Uluslararası e, hukuki alanda uluslararası işbirliğine ilişkin çok önemli bir e, sözleşme kabul edilmiş ve bu sözleşme ile uluslararası alanda devletlerin birbirlerine yapacakları tebligatlar düzenlenmiş. Hemen geçiyoruz. 1974 yılında yeniden bir af kanunu var. Cumhuriyetin kuruluşunun 50. yılı münasebetiyle büyük bir genel af kabul edilmiş. 1974 yılında yine Ekonomik ve Sosyal Konsey Birleşmiş Milletler'in önemli organlarından birisi bir tavsiye kararı almış ve barış, self-determination, ulusal kurtuluş ve bağımsızlık için mücadele edildiği olağanüstü dönemlerde ve durumlarda, silahlı çatışma yaşanan bölgelerde, insanlık dışı eylemlerin önlenmesi için ve bu insanlık dışı olayların arasında kadınların ve çocukların korunması için bir bildirge yayınlanmasını Birleşmiş Milletleri tavsiye etmiş ve Birleşmiş Milletlerde 74 yılı sonu gelmeden bu bildiriyi kabul ederek yayınlamış bütün dünyaya ilan etmiş savaşlarda en zayıf olan kadınların ve çocukların korunmasını sağlamaya dönük evrensel bir müktesebat. 1977'de yine evrensel müktesebata, hukukun kazanımlarına karışan bir kural ve bildirge daha var. Yine Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilmiş. Mahpusların ıslahına dair asgari standart kurallar. Tuç ve ceza hukukunda biliyorsunuz iki teori vardır. Birisi bu. Suçluların cezalandırılması ve caydırıcılık üzerine kurulu bir sistem. Bir de ıslahı üzerine hapishaneye giren insanların ıslah edilmesi ve topluma kazandırılması bağlamında iki teori vardır. Hangisi daha doğrudur diye ceza hukukçularını tartıştığı. Burada Birleşmiş Milletler'in kabul etmiş olduğu ilkeler ve standartlar evrensel kurallar haline gelmiş. Ancak ne kadar uygulanıyor onu ayrıca tartışmak lazım uzun uzun. 1974, 74, pardon 79 yılına geçiyoruz. İngiltere tarihinde ilk defa bir kadın, Margaret Teacher, başbakan olarak göreve geldi. 1982 yılına geçiyoruz. Sizin de yakından bildiğiniz bir isim var. Barış Derneği davasında önemli gelişmeler oldu. Ve Mahmut Şerafettin, Şerafettin Mahmut Diker'den yargılanmaya başlandı ve onunla birlikte Barış Derneği davasının sanıklar hakkında iddianame düzenlendi ve böylece Türkiye hukuk tarihinde karaleke olarak geçecek yeni bir davanın başlangıcı olmuş oldu ve 90'lara kadar devam etmişti bu dava biliyorsunuz. Evet, Mahmut Tijkerdem Mahmut Tijkerdem dışında o zaman eee tabipler eee Konse Tabipler Konseyi Başkanı Erdal Atabekler işte de, sanatçı Ali Tay bunlar İstanbul Barosu Başkanı Orhan Aydın birçok fizikçi, edebiyatçı, e, gazeteci, eee yargılandı, uzun süreler tutuklu kaldılar ve bu milletvekilleri hukuk döneminde ölen sanatlar oldu ki bu dava bitmeden ölen kişilerden birisi e, sizin de notlarınızda var. İsmail Hakkı Öztorun ve eee Orhan Adliapaydın 28 Şubat 86 tarihinde yaşamını yitirdi. Bu dönemde hakikaten e, Tercüman Gazetesi adeta bir jurnal gazete e, olarak çalıştı. E, yargılamalarda bunların e, Uluslararası Komünist hareketin bir parçası olduğunu işte e, yazdılar. Ergun Göze e, o zaman gazete e, köşesinde yazdı. Nihayet sonunda Dava bitti, sanıklar beraat etti ama o insanlar e, uzun süre kaldıkları tutukluluk süresince büyük sıkıntılar yaşadılar, sağlıklarını yitirdiler. Şunu da belirtmiş olalım Bahri Bey Üstadım. Orhan Adliye Apaydın bu yargılamalar sürerken ağır hastalığa maruz kaldı ve tedavisi doğru düzgün yapılamadığı için yaşamını yitirdi. Evet. evet. Şimdi de Türkiye'nin gündeminde aradan geçmiş 40 yıl 40 yıl geçtikten sonra hala aynı sorun konuşuluyor. Cezaevlerinde çok sayıda hasta mahkum olduğu ve çok sayıda yaşlı mahkum olduğu konuşuluyor. Hatta bunlardan en bilinenlerden Aysel Tuğluk, kendisi de hukukçu. Ağır hasta olmasına rağmen bir türlü hem tedavisi tam olarak yapılamıyor hem de serbest bırakılmıyor. Bunu da belirtmek istedim. Bununla ilgili de kampanyalar yapılmasına rağmen ee, Aysel Tuğluk hem İstanbul Barosu avukatlarına hem de eski e, milletvekillerinden halen bu e, durumuna rağmen infazın e, ertelenmesi ya da infazın durdurulması kararları verilmedi. Evet. evet maalesef tarihin tekerrürü diye başlamıştık. Kötü olayların tekerörü keşke olmasa. 1988 yılına geçiyoruz. Türkiye'nin ilk kadın hakimi Beyhan Nil Tipi 24 Mayıs'ta İstanbul'da yaşamını yitirdi. 89'da hemen hızlıca geçiyorum. Takmin yapraklarını çeviriyorum. Hukuk dışı, keyfi ve kısa yoldan infazların etkin biçimde önlenmesi ve soruşturulmasına ilişkin prensipler Birleşmiş Milletler tarafından kabul ve ilan edilmiş. Bu da yine dünyada gündemde olan bazı önemli konulardan birisi. Devletlerin kontrolünde insanların yok edilmesi yargı çalıştırılmaksızın yargısız infazların gerçekleştirilmesi çok can yakıcı bir konu. Bunların bu tarz e, ihlallerin önlenmesi için 89'da Birleşmiş Milletler çok önemli ilkeler kabul etmişler. Detaylarını dinleyicilerimiz okuyacaklardır. 93 yılında bir öğrenci affı var. Mayıs ayında bütün e, dönemlerde birer af kanunu muhakkak çıkarılmış. Yine 93 yılında dünya basın özgürlüğü günü ilan edilmiş ve 94 yılından itibaren özgür basın günü, dünya basın özgürlüğü günü olarak kutlanmaya başlanmış. Burada vermemiz gereken bir dipnot var. Türkiye 2018 yılı itibariyle basın özgürlüğü alanında 180 ülke içerisinde 157. sırada imiş. 2020 yılı geldiğinde basın özgürlüğü endeksinde Türkiye 180 ülke arasında 154. Sıraya düşmüş yahut da kaldı, devam etmiş diyelim. Çok da fark yok çünkü. 2022 yılında ise Türkiye 149. sırada yer almış. Yani 180 ülke arasında 157, 154, 144 buralarda dolaşıyoruz. 4-5 yıldan bu yana muhtemelen 2013 yılından itibaren başlayan e, antidemokratik e, bir süreç. İçerisinde basın özgürlüğünde de büyük bir gerileme kaydettiği ülke ama son birkaç yıldır biraz kıpırdama var gibi görünüyor. 94 yılına geldiğimizde Ramsar Sözleşmesi imzalanmış. Yine Uluslararası Müktezebat'tan birisi insanlığın ortak mirasının korunması ve gezegenin korunması adına sulak alanların korunması sözleşmesi imzalanmış. Bunu kısaca geçiyorum. Vaktimizi daha ekonomik anlamda kullanmak için. 1996'da Avrupa Sosyal Şartı onaylanmış ve 2007'de Türkiye Cumhuriyeti tarafından resmi gazetede yayınlanmış. Öncelikle 96'da Avrupa Konseyi tarafından kabul edildikten sonra da 2007 yılında Türkiye tarafından yayınlanarak onaylanmış. Bunu bir not geçelim. 1997 sanıyorum Bahri Bey üstadım avukat. Ve yazar Eşber Yağmur Dereli Barış için 1 milyon imza kampanyasının sözcülüğünü yürütmüş. Ve 17 Mayıs 97 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne başkanına teslim etmiş. Aradan geçti 25 yıl. Bugün bu kadar etkili bir eylem yapabilen bir aydın yahut da halk kitleleri var mı? Size sormak isterim. Yani diyecek bir şey bulamıyorum. Evet. 1900 92'ye geçiyoruz. Türkmenistan anayasası kabul edilmiş yeni kurulan bir cumhuriyet olarak. 2000 yılına geçiyorum hemen. Avrupa Konseyi kamu görevlileri için davranış kuralları kabul edilmiş. Kamu etiği dediğimiz memurlar için, kamu görevlileri için davranış biçimlerini belirleyen ve asgari etik ilkeleri ortaya koyan kurallar Avrupa'da, Avrupa Konseyi tarafından kabul edilmiş. Bunun bir temeli var sanıyorum 94'ten başlayan bir süreçte 97'ye kadar İngiliz Parlamentosu'nda Birleşik Krallık Parlamentosu'nda hazırlanan raporlar üzerinden bu kamu etiği, kamu davranış ilkeleri oluşturuldu. Daha sonra Avrupa Birliği tarafından da kabul edildi. Daha sonra Türkiye'de de buna ilişkin çok sayıda karar alındı. Bütün kamu kurumları uy uyacaklarını ilan ettikleri ilkeleri yazdılar, çizdiler. Neredeyse bütün kamu kurumlarında ve üniversitelerde etik ilke komisyonlar kuruldu, çalışmalar yapıldı. Ancak bu ilkelere e, kamuda görev yapan insanların uyması gereken kurallara toplumumuzun ne kadar riayet ettiğini sorgulamak gerekir diye düşünüyorum. 2002 yılına geliyoruz. 21 Mayıs gününün diyalog ve kalkınma için dünya kültürel çeşitlilik günü olarak kutlanmasına karar verilmiş. 2002 yılından itibaren bugün kutlanmaya devam ediyor dünya çapında. 2002 yılı yine Önemli bir husus var. Sizin uzmanı olduğunuz bir konu var. Ölüm cezasının her şekilde kaldırılmasına ilişkin 13 numaralı protokol. İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ek protokollerinden birisi 3 Mayıs 2002 tarihinde düzenlenmiş. 2003 yılında Büyük Avrupa'da bölgesel işbirliği ve demokratik değişmezliğin sağlamlaştırılması hakkındaki Vilnius bildirisi yayınlanmış ve Bakanlar Komitesi kabul etmiş bunu. 2004 yılında biraz önce bahsetmiş olduğumuz kamuda etikle ilgili kurallar Avrupa Birliği tarafından kabul edilen kurallar Türkiye'deki mevzuatın arasına katılmış. Avrupa Birliği Başkanlığı etik davranış ilkeleriyle etik komisyonu çalışma usul ve esaslarına ilişkin yönerge resmi gazetede yayınlanmış. Kamu görevlileri etik kurulu oluşturulmuş ve bu konuda 25 Mayıs gününün etik günü olarak kabul edilmesi 25 Mayıs ile 31 Mayıs tarihler arasının da etik haftası olarak kutlanması kararı alınmış yani gelecek hafta iç içindeki geçireceğimiz günler etik günü olarak kutlanacak 25 Mayıs ise pardon 25 Mayıs etik gün olarak kutlanacak 25 Mayıs 31 Mayıs arasında etik haftası olarak kutlanacak etik kurallara uygun davranan bir kamu yönetimi ve Etik kuralları benimseyen bir toplum diliyoruz Ahri Bey Üstadım. 2004 yılına geçiyoruz. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi var. Ve bu ıı, 92 yılında kabul edilmiş olan bu iklim değişikliği çerçeve sözleşmesinin getirmiş olduğu yeniliklerle birlikte 21 Mart 1994'te yürürlüğe giren bu sözleşme kapsamında yepyeni gelişmeler Olmuş diyorum ve Türkiye Cumhuriyeti 2004 e, yılı Mayıs ayında, 24 Mayıs'ta bu sözleşmeye katılmış. Dünyayı korumak, iklimi korumak, gezegeni korumak adına çok önemli bir sözleşme. Yine 2004 yılında Arap insan hakları şartı güncellenmiş. Daha önce kabul edilen, 94 yılında kabul edilen ancak yürürlüğe giremeyen, kadük kalan, Arap İnsan Hakları şartı 2004 yılında 23 Mayıs'ında yeniden kabul edilerek ilan edilmiş. 2005 yılına geldiğimizde Abdullah Öcalan'ın yargılanmasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir ihlal kararı vermiş. Sizin bu konuda sanıyorum bir bilginiz var diye düşünüyorum. Evet yani e, Öcalan'la ilgili e, verilen karar biraz evvel söylediğiniz aslında idam cezasının Ülkelere göre ve şartlara göre kabul edilebileceğine ilişkin Avrupa Sözleşmesi tamamıyla değiştirilip artık istisnasız e, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne imza atmış, mahkemenin yetkisini kabul etmiş ülkelerde idam cezasının kabul edilemeyeceği e, protokolle kabul edildikten sonra e, Öcalan'la ilgili verilen e, idam kararı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde ihlal ile sonuçlanmış. Daha sonra da Türkiye'de işte o Ecevit Hükümeti'nin bulunduğu hatta Devlet Bahçeli'nin ve de e, Anak Hükümeti'nin koalisyonu döneminde Türkiye'de idam cezası yürürlükten kaldırılmış. Kaldırıldı ve idam cezası müebbet hapse dönüştürüldü sanıyorum daha sonra. Evet ağırlaştırılmış müebbet hapse dönüştürüldü daha sonra. Bahri Bey üstadım 2006 yılına geçmek istiyorum. Takvimizin yaprağını hemen çeviriyorum. Türkiye'de çok önemli ve vahim bir olay meydana geldi. Mustafa Yücel Özbilgin, hukukçu ve Danıştay yargıcı. Danıştay binasında 17 Mayıs 2006 tarihinde gerçekleşen vahim saldırıda yaşamını yitirdi. Bu davanın devamında biliyorsunuz uzun yıllar sürüncemede kaldı. Dosya oradan oraya dolaştı. En sonunda ne oldu bilmiyoruz sanık Alparslan Aslan da katil ve bir maalesef avukat. Maalesef avukat idi. Mustafa Yücel Özbilgin'in dışında oradaki birçok yargıçta Mustafa Birden Ayla Gönenç, Ayper Özdemir, Ahmet Çobanoğlu da yaralanıyor fakat Mustafa Yücel Özbilgin'in tedavi bütün yapılan müdahalelere rağmen kurtulamıyor. ve Daha önce de Mustafa Yücel Özbilgin'in ee, yaşamıyla ilgili e, koruma istediği sizin notlarınızda var. Bahri Bey üstadım e, Danıştay üyeleri o dönemde bir gazete tarafından da hedef gösterilmişti değil mi kendisinin koruma kararı e, talep etmesinin nedeni buydu. Evet Bahri Bey üstadım e, takvimizin yapraklarını hızlı hızlı çeviriyoruz 2007 yılına geliyoruz Londra bildirgesi ilan edilmiş. Küresel dünyanın getirdiği zorluklarla mücadele bildirgesi hemen geçiyoruz 2008 yılına engellilerin haklarına ilişkin bir sözleşme kabul edilmiş Birleşmiş Milletler tarafından. 2010 yılında Avrupa Konseyi tarafından demokratik vatandaşlık eğitimi ve insan hakları eğitimi şartı getirilmiş. Aslında bizim ülkemizde vatandaşlık eğitimi ilkokuldan itibaren verilirdi. Son yıllarda ihmal ediliyor sanıyorum. Ve buna ilaveten insan hakları eğitimi, yani bireyin haklarını her devletin kendi vatandaşlarına öğretmeyi öngören bir şart kabul edilmiş 2010 yılında. Umarız ki bunu yaygın bir şekilde yeniden bizim ülkemizde de görürüz. 2011 yılında bugünlerde yine sıcak bir günden İstanbul Sözleşmesi İstanbul'da imzaya açılmış. Ve ilk imzacısı da biliyorsunuz Türkiye'ydi. Danıştay'da şu anda onun davası devam ediyor. Haziran'da sanıyorum ikinci bir duruşma olacak. Ee, geçen ay yapılan duruşmada e, yüzlerce, binlerce avukat Danıştay'da duruşmaya katılmıştı. 2011 yılında biraz önce bahsetmiş olduğumuz özgür basın gününde bir araya gelen gazetecilere özgürlük kongresine katılan uluslararası basın örgüt örgütlerinin temsilcileri Türkiye'deki tutuklu gazetecilerin derhal serbest bırakılmasını istemişler. Yine daha sonraki işte biraz önceki söylemiş olduğumuz e, dünyada 180 ülke arasında 154. 149. sıralarda olmamıza paralel bir durum 2011'de de varmış. O zaman da yine gazetecilere özgürlük tartışılıyor imiş. Evet Bahri Bey Üstad'ım. Hafıza, e, merkezinin, hafıza Merkezi'nin raporunu ve bununla ilgili ayrıntıları biz Açık Radyo'da daha evvel konuşmuştuk. E, i̇sterseniz süremiz doldu. E, son söyleyeceklerinizi İzleyicilerimizi, dinleyicilerimizle paylaşalım ve kapatalım programımızı. Siz geçen hafta Rona Aybay hocamızla ilgili bir program yapmıştınız. Mayıs ayı takvimimize Rona Aybay evet. hocamızı da koyduk. Maalesef geçtiğimiz günlerde kendisini yitirmiştik. Kendisini saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Bütün dinleyicilere teşekkür ediyorum. Bakit biz dinledikleri için. Evet, yeni bir hukuk güvenliği programında buluşmak üzere. Herkese hoşça kalın diyelim e, teşekkürler İbrahimcim e, Selahattin'e çok teşekkür ediyorum açık harcıda kayıtlık için emek e, veren herkesi teşekkürler hoşça kalın Ben de teşekkür ediyorum hoşça kalın